Dostumuz Ümit'e aynı bir bağlanıyoruz ve bu INDC diye adlandırılan e, hedef belirtme, niyet hedefi, ya, emisyonları kısıtlama hedefini belirtmeyen önde gelen ülkeler arasında bir tek Türkiye kalmıştı. O da belirledi ama bu anlamlı mı değil mi? Onu konuşmak üzere kısa sürede de, de bu konuyu inceleyen Ümid'e bağlı. Merhaba Ümit, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın canım beklediğimiz şey birden bir gece yarısı ansızın verdi Neymiş? Evet, son anda açıkladı Türkiye hedefini. 1 Ekim zaten son gündü. 30 Eylül'de açıkladı nihayet. Yani daha önce de hep konuşuyorduk Türkiye'nin vereceği hedefin muhtemelen çok işe yarar bir hedef olmasını zaten beklemiyorduk. Yetersiz bir hedef bekliyorduk ama açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Yani bu kadar anlamsız bir e, hedef e, vereceğini Türkiye'nin beklemiyordum. Artık benim iyimserliğim mi dersiniz bilmiyorum ama e, çok basit özetleyelim. Öncelikle nedir INDC? INDC e, denen e, niyet beyanı, e, bütün ülkelerin e, bu çerçeve sözleşme denen Birleşmiş Milletler e, iklim değişikliğini önleme çerçeve sözleşmesi. Ne taraf olan bütün e, ülkelerin e, aralığa kadar e, daha doğrusu aralıktaki Paris zirvesindeki anlaşmaya girecek e, şekilde emisyonlarını yani eklim değişikliğine neden olan sere gazı emisyonlarını 2030'a kadar ne kadar azaltacaklarını açıklayacakları ve bunun için neler yapacaklarını açıklayacakları e, belgeye deniyor IND'si. Bugüne kadar işte... İlk verenler Avrupa Birliği falandı zaten sonra Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve diğer ülkeler de verdi. Şu anda son durumda bayağı bir ülke vermiş durumda. En son rakam 120 eee 100 120'ye çıkmış. %85.3'ünü yani bütün küresel emisyonların %85.3'ünü salan ülkeler bu niyet beyanlarını vermişler. eee Son duruma göre ama bu 120 ülke olarak 150 civarına denk geliyor. Çünkü tek kabul edildiği için yani bayağı bir 195 ülkenin büyük bir kısmı vermiş durumda. Şimdi bunların arasında Türkiye'nin verdiği hedef e, mutlak azaltım hedefi değil. Herhangi bir e, tarih vererek geçmişteki bir tarihe göre e, işte diyelim ki Amerika'nın yaptığı gibi 2005 ya da başka ülkelerin 1990 ya da başka tarihlere göre belli bir azaltım hedefi değil. Ya da işte Çin'in yaptığı gibi belli bir yılda emisyonlar tepe noktasına çıkacak ondan sonra inmeye başlayacak gibi bir hedefte de değil. Türkiye'ninki nasıl diyelim referans senaryodan biraz daha az azaltma hedefi. Yani en kolay anlaşılır bu belli bir referans senaryo yapılıyor. Bu referans senaryoda deniyor ki bizim emisyonlarımız işte ülkenin gelişme büyüme hızı enerji talebindeki artış nüfus artışı vesaire konduğu zaman 2030 senesinde şu kadar bir tona çıkacak, şu kadar milyon tona çıkacak. Biz bunu daha az tutacağız. Yani o kadar çok arttırmayacağız. Bizim hedefimiz şu anda e, 2030'da yüzde 21 daha az arttırma aslında. Yani bu da şu an 30 emisyonunu 21 azaltma şeklinde de söleniyor. Evet, ee, şeyin özeti bu. Evet, bu yani aslında azaltma mı yoksa <gülüyor> arttırma Yok mı? Yoksa arttırma mı? Evet. Bunu, yani zaten onu... işin. Evet. Şimdi işin püf noktası oraya gelelim. E, şimdi bu. Tam anlamıyla sayılarla oynanarak yapılmış bir e, hedef. Nasıl oluyor bu? E, eğer siz referans senaryonuzu yani e, resmi projeksiyonunuzu e, olmayacak kadar yüksek bir hedef olarak varsayarsanız e, doğal olarak e, çok yüksek görünen bir azaltım hedefi koyabilirsiniz. Çünkü bu e, mutlak azaltımdaki gibi Belli bir rakam vermediğiniz için şu kadara düşeceğiz. Mesela 1990'a göre ya da 2005'e göre falan vermediğiniz için bu tamamen hayali bir projeksiyona göre varsayılan biraz azaltım oluyor. Şimdi burada nasıl bir rakam oyunu yapılmış? Türkiye'nin büyümesi %5 sabit büyüme kabul edildiği zaman yapılan bütün hesaplar biz de İstanbul Politikalar Merkezi'nde ee, bununla ilgili çalışmalar yaptık. işte yakında e, biz de bunun raporunu açıklayacağız. E, daha önce ama sadece biz değil. Daha önce zaten Kalkınma Bakanlığı'nın ve çeşitli kuruluşların, TÜİK'in kendi yaptıkları projeksiyonlarda da bu vardı. Yüzde 5 sabit büyüme halinde Türkiye'nin emisyonları 2030'da 1 milyar ton oluyor. Yani çok basit bir e, rakamdır. Akılda kalıcı bir rakamdır. Herkes de bilir bunu. Şimdi e, Türkiye'nin dün verdiği evvel gün verdiği bu Niyet beyanında ise bu rakam 1 milyar 175 milyon ton olarak verilmiş. Nasıl oluyorsa e, 2017'den sonra falan 2018-2020 biraz daha gerçekçi giderken sonra birden dikleşiyor büyüme oradaki grafik. Ve 1 milyar değil 1 milyar 175 milyon tona çıkıyor. Yani bu şu demek büyümeyi beşten bile fazla kabul etmişler bu grafiği çizen arkadaşlar. Oysa ha. son olarak Seyfettin Gürsel'le de konuştuğumuzda büyümenin çok daha düşük seyretmesi bu sene mesela ha. söyleniyor kaç kesin sene mesela? kesin. kaç olacak? Yani de, üçü bile bulmayacak. Üçü bulmayacak. Evet. Şimdi e, püf noktası da bu. Şimdi plan diyor ki ANDC 1 milyar 175 milyon tondan 2030'da 929 milyon tona indireceğiz. Bu da 246 milyondan azaltığımda %21'e renk geliyor diyor. Fakat e, varsayalım ki %5 büyüdü hakikaten. O zaman aslında 1 milyara çıkıyor. Yani bu bir, 175 milyon beş buçuk altı falan olması lazım. 1 milyara çıktığı zaman 929 %7'ye denk gelir. Hmm. Yani %7 de nedir biliyor musunuz? %7 Türkiye'nin ta 1. Ulusal Bildiriminde, Kopenhag öncesinde e, falan Telaffuz ettiği rakamdır. Yani Türkiye'nin birinci ulusal bildiriminde %7 yazar zaten. Yani aslında %7'yi korumuş Türkiye fakat e, 1 milyarı yukarı çekerek %21'e çevirmiş bunu. Yani bunun başka bir açıklaması evet. yok. Hayır, şimdi gerçeklere dönelim çünkü 1 milyarda gerçek değil. Ya, Türkiye hiçbir zaman 1 milyara çıkamayacak. Eğer gerçekçi büyüme rakamları e, demin işte sizin de söylediğiniz %3 civarında büyürse Türkiye... 2030'a kadar ki bu rakamlar OECD tarafından IMF tarafından verilmiş rakamlardır. Türkiye'nin 2030'a kadar her yıl yüzde kaç büyümesinin beklendiği küresel ekonomik gelişmeler ışığında belli zaten. Onun üzerine hesapladığımız zaman Türkiye'nin 2030'da çıkabileceği maksimum evet, rakam 800 milyon ton falan. 800 bile değil. Yani aslında biz 800'e bile anca çıkacakken Gerçekçi büyüme tahmininde bunu 929'a indireceğimizi davet ediyoruz. Dolayısıyla, Dolayısıyla artıracağız de... yani. Artış tahmini gibi bir şey artış var davet. Yani gerçekçi e, projeksiyona göre artış tahmini vermiş durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun. Peki Ümit, son olarak bir de şeyi sorayım. E, kimi aldatıyoruz bu şekilde ben onu merak ediyorum. Yani Ağustos ayı, kayıt, geçen e, Ağustos ayı kayıtlara geçmiş en sıcak Ağustos ayı oldu. Ee, geçen yaz, e, kayıtlara geçmiş en sıcak yaz oldu. Haziran-Ağustos arası ve 2015'te gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacağı kesinleşti uzak arayla. Ve küresel ısınmada uzunca bir süredir beklenen sıçrama, tırnak içindeki sıçrama da artık an meselesi. Yani bundan sonra daha da büyük bir küresel ısınmada sıçrama olacak Ağaçlar elden gidiyor, denizler elden gidiyor, hava, su, hayvanlar ve bitkiler ve göç dalgasıyla insanlık elden giderken kimi aldatıyor Türkiye Cumhuriyeti? Yani bilemiyorum ama e, Paris'te ya da bütün bu uluslararası müzakerelerde bunu nasıl anlatıyorlar ben onu da merak ediyorum. Yani e, daha teknik düşünelim. Yani bizim iklim bürokrasisini... E, bir kısmını yakından tanıyorum. Ee, gayet iyi niyetli ee, ve iklim değişikliğinin ciddiyetinin de farkında olan insanlardır. Ee, çeşitli bakanlıklardaki bu konudaki uzmanlar e, ve yöneticilerin önemli bir bölümü. Yani hem bu dediğiniz şeyleri biliyorlar aslında iklim değişikliğinin ve farkındalar. Hem de e, Türkiye'nin artışının ne kadar yüksek olduğunu farkındalar. Şimdi bunu bile bile böyle bir planı kim ortaya çıkardıysa artık gidip nasıl Paris'te savunacaklarını merak ediyorum. Çünkü azalttıklarında varacaklarını hedefledikleri 929 milyon ton ne demek biliyor musunuz 2030'da? Yaklaşık olarak Türkiye'nin o zamanki e, ulaşacağı nüfusa bölündüğünde 10,5 ton civarında kişi başı emisyon yapıyor. Türkiye'nin şu anki emisyonu 6 ton. Kişi başı emisyon. en son 2013'de açık. 2013 rakamı 6 ton. Biz 6 tonu 10,5 tona çıkaracağımızı e, taahhüt ediyoruz. Bir de bunu azaltın diyoruz. Üstelik de o on buçuk tonu bir karşılaştıralım. Şu anda e, Avrupa Birliği ortalaması 8.8'e düştü. Avrupa Birliği 2030'a kadar yüzde kırk azaltım yapacağı için beş buçuk tonuna düşecek yaklaşık. Yani Avrupa Birliği ortalamasının iki katı, iki katına şu, çıkacağız e, bunu azalttık diyoruz. yapacağımızı ...taahhüt ediyoruz şu anda ve buna da azaltım diyoruz. Bu inanılmaz gibi bir şey Evet, Benim de ufak bir sorum var. Aslında genel bir soru da bu. E, ufak olmasına rağmen. E, ya bu konuyu yakından takip etmeyen... E, ...ya da bu teknik detaylarla alakalı olarak... ...daha önce pek fazla kulak doygunluğu olmayan insanlar... ...bunu nasıl takip edebilecekler? Nasıl anlayabilirler bu matematiği? Bunun için herhangi bir yol var mı? Yani aslında hani... ...tabi içinde olmayınca çok karmaşık görünüyor ama... ...aslında basit gibi geliyor bana yani bu e, akılda tutulacak e, rakam basit yani Türkiye'nin çıkabileceği 2030 çünkü buradaki e, referans yılımız 2030 bütün anlaşma 2030'a yönelik yapılacak bazı ülkeler 2025 diye de verdi ama 2030 asıl 2030'da Türkiye'nin maksimum büyüme %5 büyümeyle ulaşacağı maksimum rakam 1 milyar başka yani bu çok basit düz şu anda ne kadar? İşte şu anda 459, mi? 460 öyle bir şey. Evet. En son 460 galiba. Ee, 1 milyar tondur. Bunun, bu, bununla kıyaslayarak bakabilir herkes. Yani evet. yaklaşık olarak bu rakamda da 1 milyar ton rakamı da çok yüksek bir rakam. Evet bu çok net aslında. Iklim için org sitesinde de bu konuşmanın şimdi yaptığımız... Konuşmanın da bir dökümünü koyabilirsek isteyenlerin de her, herkesin iklim için girip bu meseleyi bir kez de orada bu aldatmacayı rakamlara dayalı olarak görmesi mümkün. Ama çok hüzün verici bir durumda karşı karşıyayız. Gerçi... Yani aldatmacanın ötesinde bence e, bir çaresizlik var burada. Yani Türkiye, e, Paris'te bundan çok daha iyi, yine yetersiz ama hiç olmazsa anlamlı anlaşılabilecek bir hedef verecekti. Fakat muhtemelen hükümet ya da e, ekonomi e, bürokrasisi diyelim, bir şekilde yine veya enerji e, şeyi tarafı yine bir şekilde engel olmuş gibi görünüyor. Bu tamamen bir spekülasyon. Spekülasyon yapıyorum ama ben bu kadar kötü bir e, ve bu kadar eleştiriye açık bir bir hedef verilmesini gerçekten beklemiyordum. Yani bunun nedenini e, birilerinin önümüzdeki günlerde açıklaması gerekecek. Evet. Nasıl bu rakamı üretmişler? Nasıl bu kadar acemice ve amatörce hazırlanmış bir ahendisi verilmiş? Bunu e, açıklamaları gerekecek. Evet. inşaat e, sektörü başta olmak üzere e, bu dönemde e, şey, dolar zengini milyarderi olanların sayısını göstermek de bu açıdan çok anlamlı olabilir. Çünkü onların ağırlığı olduğundan da kuvvetle şüpheleniyor insan Enerji evet. Bakanlığı da görünce. Peki Ümit çok teşekkür ederiz. Bunu evet, teşekkür ederim. İklim için de takip ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.